38. Sohbet kelime Tevhidin Fazileti Bu konuşma hicretin 545. yılında Recep'in 7. günü pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular Şeytanlarımızı La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed onun Resulüdür sözüyle eziniz Zira hiç şüphe yok ki şeytan onunla ezilir Tıpkı bilinizin sırtına çok ve ağır yük yükleyerek devesini ezmesi ve halsiz düşürmesi gibi Ey ahali Şeytanlarınızı La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah sözünün mücered teleffuzu ile değil, onu söyleyişinizdeki ihlasla eziniz. Kelime-i Tevhid cin ve insan şeytanlarını yakar. Zira o şeytanlar için bir ateştir. Tevhid ehli içinde bir nurdur. Kalbinde birçok ilah varken sen nasıl La ilahe illallah? Allah'tan başka ilah yoktur diyebilirsin. Allah'tan başka güvenip dayandığın her şey senin butonudur. Kalbinde şirk bulunduğu müddetçe dilinde kelimeyi, tevhidi söylemen sana fayda vermez. Kalp necis oldukça kalıbın yani bedenin temizliği sana fayda sağlamaz. Tevhid ehli şeytana ezer. Şirk ehlini ise şeytanlara ezer, İhlas sözlerinde, amel ve fiillerinde özüdür, hülasasıdır. Zira gerek sözler gerekse fiil ve ameller, ihlastan yoksun bulundukları an özü bulunmayan birer kabuk, birer posa haline gelirler. Kabuk ve posa ise ancak ateşte yanmaya yarar, ateşte yandıktan sonra iş görecek hale gelir. Benim sözüme kulak ver ve onunla amel et. Zira hiç şüphe yok ki benim söylediklerim senin tamah ateşini söndürür. Nefsinin saltanatını yıkar. Tabiatının ateşinin alevleneceği noktada durma. Bu seviyeden kurtul. Zira o seviyeden kurtulamazsan tabiatının, nefsinin ateşi alevlenir ve dininin de imanının da evini tahrip eder. Nefs Heva ve şeytan baş dinin de imanın da sarsılmaz bilgi ve inancın da gider. Yalan ve batıl şeyleri süsleyip güzel gösteren ve yapmacık işlerle uğraşan bu iki yüzlü nefsin, hevanın ve şeytanın sözlerine kulak verme. Zira nefs yani insan tabiatı batıl ve yalanlarla bezenmiş şeylere meylder. Heves uyandırıcı yapmacık sözler tıpkı henüz bayalanmamış susuz hamura benzerler. Böyle bir hamur, onu yeğenin karnını ağrıtır Kişi de heves uyandırıcı yapmacık sözlerde insan tabiatı için cazip olmakla beraber, sonunda onlara kapılanları yıkar, dininde imanında da kemir. İlim irfan, kitap sayfelerinden değil, milakis kemal sahibi büyüklerin dilinden öğrenilir. Onların ağzından. Al. Aziz ve celil olan Allah'a yönelmiş kişiler bu kemal sahibi büyüklerdendir. Ki onlar takva sahibidirler En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün günahları ve şüpheli olan şeyleri terk ederler İrşad ve tebliğ vazifesini yaparlar Bu yönleriyle peygamberlerinin varisleridir İrfan sahibidirler İlimleriyle amildirler Bildikleriyle amel ederler İhlas sahibidirler Amellerini ihlasla ve sırf Allah rızası için yaparlar Takvadan başka her şey yani takva ile yapılmayan her şey boş bir hevesten ibarettir. Batıldır. Allah dostluğu dünya ve ahiret takva sahiplerine mahsustur. Yani dünyada da ahirette de yalnız takva sahipleri Allah'ın dostluğuna hak kazanırlar. Temelde da dünya ve ahiret onlarındır. Takva sahiplerindir. İzzet ve celal sahibi Allah'a. Ancak takva sahibi, ihlik yapan ve Allah yolunda sıkıntılara sabredip tahammül gösteren kullarını sever. Eğer senin sıhhatli bir görüşün ve kalbi ferasetin varsa, kemal sahibi bu büyükleri tanır, sever ve onlarla sohbet edersin. Şunu da ifade edelim ki, sıhhatli ve doğru görüş sahibi olmak ancak kalp marifetullah ile nurlandığı zaman tahakkuk eder. Kalbin, Marifetullah nurları ile dolmadığı ve ondan hayır ve sıhhat emareleri belirmediği müddetçe kendi görüşüne güvenme. Zira marifetullah nurları ile nurlanmayan bir kalpten sıhhatli ve doğru görüş çıkmaz. Gözünü haramlardan çevir. Nefsinin rabet gösterdiği arzularına mani ol. Kendini daima helal lokma ile beslemeye alıştır. Allah için murakabe ve gözetim altında tutarak batınını, sünnete uyarak da zahirini muhafaza et. Allah yolunun yolcusuna yakışmayan tavranışlardan hal ve tavırlardan koru. Bütün bunlara riayet edersen, işte o zaman kendisinden doğru sıhhatli ve isabetli görüşler zuhur eden bir kalbe ve bir akla sahip olursun. Yine o zaman senin kalbin marifetullah nurları ile hakikaten dolmuş bunlar. Ben ancak akılları ve kalpleri terbiye ederim. Nefsleri, tabiatları ve adetleri terbiye etmek ise benim işim değildir. Esasen onları terbiye etmeye kalkışmanın bir manası da yoktur. Ey oğul! ilim irfan öğren ve ihlas sahibi ta ki nifak ikiyüzlülük ve samimiyetsizlik tuzağından ve bahından kurtulasın. İlim-irfanı halkın teveccühünü kazanmak ve dünyalık toplamak için değil. Bilakis sırf aziz ve celil olan Allah'ın rızası için öğren. Senin ilmi sırf Allah rızası için öğrendiğinin alameti, Allah'ın emirleri ve nehileri karşısında korkman, titremen ve haşyet numandır. Eğer ilim irfanı gerçekten Allah rızası için öğrendiysen, ondan korkar, onun emirlerini sevgiyle yerine getirir ve ona karşı huşu içinde bulunursun. Diğer insanlara karşı da mütevazi olursun. Bunu onların elindekine tamah edip göz diktiğin için değil, bilakis Allah'tan başkasına muhtaçlık duymadığın için yaparsın. Ayrıca insanlarla olan münasebet ve muamelelerinde sırf Allah için sadakat gösterir, düşmanlık edilecek yerde de yine sırf Allah için düşmanlık edersin. Zira hiç şüphe yok ki aziz ve Cilil olan Allah'ın rızasından başka bir maksatla sadakat göstermek düşmanlıktır. Yine Allah'ın rızasından başka bir gaye için sebat zevalden ibarettir. Allah'ın rızasından başka bir maksatla ihsanda bulunmak ise mahrumiyetin ta kendisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. İman yarımşar iki parçadan ibarettir Bir yarımı sabırdır Diğer yarımı da şükürdür Sen sıkıntılara sabredip nimetlere şükretmedikçe Hakiki bir mümin olamazsın İslam'ın hakikatlerinden biri de teslimiyettir Emirlere boyun yemektir Allah'ım Sen sana tevekkül Sana itaat Seni zikir senin emirlerine muvaffakat ve seni tevhid ile kalplerimizi ihya et. Eğer kalpleri bu esaslarla dolu ve yeryüzüne yayılmış kemal ehirli kişiler olmasaydı sizler mahvolurdunuz. Zira hiç şüphe yok ki aziz ve celil olan Allah, yeryüzündeki insanların müstahak oldukları azapları, sırf bu kemal ehlinin duaları bereketiyle onların üzerinden kaldırır. Peygamberlik sureta kalkmıştır. Artık bir daha peygamber gelmeyecektir. Fakat manada kıyamete kadar devam edecektir. Yoksa yeryüzünde kırkların devamı neye istinaden izah edilebilirdi? Kendisinde peygamberlik manalarından bir mana bulunan kişinin kalbi tıpkı peygamberlerin kalplerinden biri gibidir. Onlardan bazıları yeryüzünde kırmızı, Allah'ın ve Resulünün halifeleridir. Üstatlardan niyabeten yerlerine tayin edilenler bu vasıflara haiz olanlardır. İşte bütün bunlardan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurlar. Alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler Allah'ın ahkamını korumaları, güzel ameller işlemeleri, İnsanlara sözleriyle doğru ve hak yolu göstermeleri Ve güzel fiil ve hareketlerde bulunmaları bakımından Gerçekten peygamberlerin varisleridir Şurası muhakkak ki Fiiliyata dönüşmeyen mücerred bir söz Hiçbir şeyi ifade etmez Delisiz kuru bir iddia Hiçbir şeyi ispatlamaz Bu bakımdan alim söylediğini bizzat ve fiilen kendi tatbik etmeli ve yaşamalıdır. İşte o zaman onun sözleri bir mana ifade eder ve ameli de iddialarını ispat eden deliller ve senetler yerine geçer. Ey oğul! Kitaba, sünnete yani Kur'an'a ve Peygamberimizin hadislerine sarılmanın ve bunlarla amel etmenin ve ayrıca amellerde ihlaslı olmanın lüzumluğunu sana anlattım. Ben alimlerinizi cahil, zahitlerinizi dünyalık peşinde koşan, dünyaya rağbet eden, halka güvenip hakkı unutan kişiler olarak görüyorum. Aziz ve celil olan Allah'tan gayrine güvenip dayanmak da lanetlenmeye sebeptir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lanete uğramıştır. Lanete uğramıştır. Dayanağı kendisi gibi bir fani olan kişi. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam buyururlar. Kim ki bir faniye dayanaraktan kendisinde izzet ve şeref payesi görürse muhakkak zelil olur. Vah sana! Unutma ki halktan sayıldığın zaman yaratanla beraber olursun. O lehinde olan şeyleri de aleyhinde olanları da sana öğretir. Senin onlarla senden başkası için olanlar arasında temeyyüz et. Senin izzet ve celal sahibi hakkın kapısına devam edip sebat göstermen ve sebepleri kalbinden atman gerekir. İşte o zaman hem acilen hem de ileride hayırlar görürsün. Bu öyle bir şeydir ki kalbinde riya, fanilerin sevgisi, Ahiret sevgisi aziz ve celil olan Allah'tan gayri herhangi bir şeyin sevgisi var oldukça hatta bunların birinden zerre miktarı bulundukça tamam olmaz. Yani kişi o yüksek makama ulaşamaz. Senin Allah yolunda mesafe kat edebilmek için sıkıntılara sabrın yoksa dinin yoktur. İmanının başı da yoktur. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İmana nazaran sabır, Bedenin nazaran baş mesabesindedir. Sabrın manası halinden kimseye şikayetçi olmamak. Hiçbir suretle sebeplere dayanmamak, güvenmemek. Bela ve musibetler karşısında hoşnutsuzluk göstermemek. Bela ve musibetlerden kurtulunca sevinç duymamaktır. Kul, fakirlik hallerinde sırf izzet ve celal sahibi Allah için tevazı gösterirse... Fakir olmakla beraber sabreder, tahammül gösterir ve günah işlemez, harama uzanmaz ve gayrimeşru yollara düşmezse, gerek Allah'a kulluğunu yaparak ve gerekse çalışarak zulmetten nura vasıl olursa, Allah da ona rahmet gözüyle bakar, kendisini de aile efradını da hiç hesapta bulunmayan cihetlerden zengin eder. Nitekim aziz ve celli olan Allah şöyle buyurur. Kim Allah'tan korkarsa, o ona bir çıkış, kurtuluş, yolu ihsan eder ve onu hiç hatıra gelmeyen bir cihetten hızıklandırır. Talak Suresi 2. Ayet Sen tıpkı bir hacamatçıya benziyorsun. Nasıl ki hacamatçı bir hastayı şifaya kavuşturmak için ondan kan alıyorsa, Aynen bunun gibi sen de başkalarının bedeninden hastalıkları yani ahlaksızlık hastalıklarını çekip alıyorsun. Fakat kendinde apaşikar mevcut bir hastalığı söküp atamıyorsun. Ben seni öyle görüyorum ki zahirde ilmin artıyor. Batında ise cehlin artıyor. Zahiri ilimleri öğrenmeye devam ediyorsun. Fakat buna mukabil batının gittikçe karanlıklara gömülüyor. Ruhunu irfan nur ile aydınlatamıyor. Tevrat'ta şöyle yazıldır. İlmi artanın hürmete ve vakara dayanan korkusu da artmalıdır. Hürmet ve vakara dayanan bu korku nedir? Bu korku aziz ve celil olan Allah'tan korkmak, ona ve kullana karşı alçak olmaktır. Eğer ilmin yoksa bilgisiz birisiysen hemen öğren. Eğer senin ilmin yoksa, amelin yoksa, ihlasın yoksa, edebin yoksa ve Allah yolunun yolcusu büyüklere hüsnü zannın yoksa senden ne beklenebilir? Ne gibi iyi şeyler zuhur edebilir? Sen bütün himmet ve gayretini dünyaya ve dünyalık toplamaya harcadın. Ruhu ve ahlaki asalete kavuşma yolunda hiç gayret sarf etmedin. Fazilet sahibi bir insan olmak için hiç çalışmadın. Hep dünyalık için çalıştın. Halbuki yakında bütün himmet ve gayretini sarf ettiğin o dünyalıklarla bir şeyler girecek. Sen himmet ve gayretlerini bir noktada toplayan Allah dostlarına ne kadar da uzaksın. Sen neredesin onlar nerede? Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zahirlerine müşahede ettikleri gibi batınlarında da müşahede ederler. Zahiren nefs muhasebesi yaptıkları gibi de yaparlar. Bedenlerini temizleyip süsledikleri gibi kalplerini yani ruhlarını da ahlaki olmayan duygulardan temizlerler ve yüksek haslet ve vaziletlerle bezerler. Öyle ki bu seviyeye eriştikleri zaman artık kendilerinde tek bir meyil kalır. Kalpleri sadece bir tek şeye meyleder, bir tek şeyi sever, bir tek şeye rağbet gösterir. O da yalnız ve yalnız Allah'ı istemek, O'na yakın olmak ve O'nu sevmektir. Anlatılır ki bir zamanlar eski kayımlardan biri darlığa ve sıkıntıya düşmüştü. Ahaliden bir kısmı kendi aralarında toplanarak zamanın peygamberine gittiler ve dediler ki aziz ve celil olan Allah'ın hangi amellerden razı ve hoşnut olduğunu bize anlat, Ta ki o güzel amelleri işleyelim de bizim bu darlıktan kurtulmamıza vesile olsun. Onların bu isteği üzerine zamanın peygamberi niyazda bulunduğu aziz ve celil olan Allah'ta kendisine vahyan şöyle buyurdu. Onlara benim şu sözümü söyle. Ey kullarım! Eğer benim rızamı istiyorsanız yoksulları sevindiriniz. Onların gönlünü alınız. Eğer siz onları sevindirir, Gönüllerini alırsanız işte o zaman ben de sizden razı olurum. Eğer onları incitir, gönüllerini kırarsanız işte o zaman ben de kırılır, size öfkelenir. Bu hadiseye kulak güveniz ey akıl sahipleri. Siz yoksulların gönlünü almıyor, onları incitmekten geri durmuyor. Bir taraftan da Allah'ın rızasını talep ediyorsunuz. Bu durumda elinize Allah'ın rızası geçmez. Bilakis siz O'nun gazabına uğratılmaya mahkumsunuz. Benim söylediklerimin gereğini yapar ve o hal üzere sabit kadem olursanız felah bulur kurtulursunuz. Benim söylediğim yolda sebat ediniz. Sebat'ta mahsul vardır, sebat mahsul verir. Ben hiçbir zaman ve hiçbir suretle Allah yolunun yolcusu büyüklerin sözlerinin sertliğinden ve bana ağır gelmesinden dolayı kaçmaz. Bilakis onlara dinlerken dilsiz ve kör olur. Onların sözleri benim üzerime musibetler yağdırır. Söyledikleri sözler sanki üzerime musibetler yağmışçasına bana ağır gelirdi. Nefsime ağır gelirdi. Fakat ben hep sukûta eder susardım. Halbuki sen Onların sözlerine sabredemiyor, tahammül gösteremiyorsun. Bununla beraber bir de felah ve kurtuluş ümit ediyorsun. Hayır, bu tavırda hiçbir hayır yoktur. Sen iflah olmaz, kurtulamazsın. Ne zaman ki lehindeki ve aleyhindeki takdirata razı olursan, kendi nasibin hakkındaki töhmetlerin izalesiyle beraber Allah yolunun yolcusu büyüklerin sohbetinde bulunursan, onlara tabi olur ve bütün hal ve hareketlerinde kendilerine uyarsan işte o zaman dünya ve ahiret kurtuluş senin hakkındır Benim dediklerimi anlayınız ve onlarla amel ediniz Amelsiz yalnız anlamak hiçbir şey ifade etmez İhlasız amel ise bir tamağdan ibarettir Tamahtan sıyrıl Tamağın bütün harflerinin içi boştur Orada hiçbir şey yoktur Alan senin paranın ayarının bozukluğunu bilmez Onu salaf bilir sonra da halka duyurur. Ta ki senin ayarsız ve kalp parandan sakınsınlar. Tıpkı bunun gibi hangi ahlaki ve manevi derecelerde bulunduğunu da Allah yolunun yolcusu büyükler. Eğer izzet ve celal sahibi Allah ile birlikte olmaya sabır ve tahammül gösterseydin hiç şüphe yok ki onun lütfunun fevkalade acayip tecellilerini görürdün. Yusuf aleyhisselam kardeşlerinin kendisine yapmış oldukları kötülüklere daha sonra köle olarak satılmaya, zindana atılmaya ve zillete sabredip tahammül gösterdiği ve Rabbinin takdiratına canı gönülden razı olduğu için ruhi, ahlaki, asalet ve necabeti erdi ve zilletten, izzete, ölümden hayata geçen bir hükümdar oldu. İşte aynen bunun gibi sen de şeriata uydun, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte sabır ve tahammül gösterdiğin, Azametinden korktuğun ve rahmetini umduğun, nefsine, hevana ve şeytanına muhalefet ettiğin zaman, halin içinde bulunduğun bu halden başka bir hale götürülürsün. Sevmediğin şeylerden uzaklaştırılır, sevdiklerine kavuşturulursun. Çalış, gayret et. Çalışmadan ve gayret sarf etmeden bir noktaya varamaz, manevi mertebelerde yükselemezsin. Ve hemen al çalışman, Allah yolunda mesafe katabilmen için, Gayret göstermen lazımdır. Bütün gücünü himmet ve gayretini seferber et. İşte o zaman sana hayırlar gelir. Kim ki ister arar ve gayret sarf ederse bulur. Daima helal lokma yemeye gayret et. Ruhunu aydınlatır ve onu içinde bulunduğun zulmet ve karanlıklardan aydınlığa çıkarır. En faydalı akıl sana izzet ve celal sahibi Allah'ın nimetlerini tanıtan, seni onların şükrüne sevk eden ve bu nimetlerin ve miktarlarının diline getirilmesinde sana yardımcı olan akıldır. O kim ki aziz ve celil olan Allah'ın ezelde bütün rızıkları taksim ettiğini ve bu işi bitirdiğini katiyetle bilir ve inanırsa artık ondan bir şey istemez. Zira böyle bir istekte bulunmaktan hayal eder. Çünkü şani yüce olan Allah bu taksim işini bitirmiştir. Bu sebepten ondan rızk istemekle değil, bilakis onu zikretmekle meşgul olur. Ayrıca ne kendi kısmetlerinin alelacele verilmesini ister, ne de başkalarının kısmetlerinin kendisine verilmesi. Zira bilir ki, kendi kısmetleri kendisine zamanı gelince verilir. Ayrıca bir başkasının kısmeti de kendisine asla verilmez. Allah'ın ezelde bütün rızıkları taksim ettiğinin şuurunda olan kişinin tavır ve davranışı, sessizlik ve sükunet içinde çalışmak, güzel bir terbiye ile hareket etmek ve Allah'ın rızık taksimatına itirazda bulunmamaktır. O ne rızkın azlığında ve ne de çokluğunda diğer insanlara yakınmaz, şikayet edip durmaz. Bence kalben halktan bir istekte bulunmak lisanen istikte bulunmak gibidir. Hakikat bakımından aralarında hiçbir fark yoktur. Yazıksın. Aziz ve celil olan Allah'tan başkasından talepte bulunmaktan utanmıyorsun. Halbuki o sana başkalarından daha yakındır. İnsanlardan hiç de muhtaç olmadığın şeyler istiyorsun. Yanında bir hazine var. Fakat sen bir tane ve bir zerre uğruna fakirlere darlık veriyor. Bir tane verip onları ferah ve genişliğe kavuşturmuyorsun. Halbuki yarın öldüğün zaman rezil lüsva alacaksın. Sırların ve gizelliklerin ortaya çıkacak. Dört bir yanından sana lanetler yağacak. Eğer sen akıllı birisi olsaydın, bir zerre miktarı iman sahibi olmaya çalışır ve yarın Allah'ın huzuruna onunla gider. Ve yine sen akıl sahibi birisi olsaydın, Allah yolunun yolcusu salih kişilerle sohbet eder, onlarla onların sözleri ve fiilleriyle edeplendirdin. Öyle ki sonunda imanının parladığı, sarsılmaz bilgi ve inancının da tamamlandığı zaman, Aziz ve celil olan Allah da seni kurtarır. Ayrıca kalbin zaviyesinden senin edebini, emrini ve nehyini de takviye ederdi. Ey Riya putuna tapan, dünya ve ahiret Allah'ın yakınlığının kokusunu koklayamayacak, duyamayacaksın. Ey halka tapan, insanlara Allah'a ortak koşan, ey kalbiyle insanlara yönelen, onların teveccühüne yönelen. Onlardan yüz çevir. Onların teveccühüne meyletme. Zira onlardan ne zarar gelir ne de fayda gelir. Ne sana bir şey verebilirler ne de bir şeye mani olabilirler. Kalbinde insanlara teveccüh şirki durup dururken aziz ve celil olan Allah'ı tevhid ettiğini iddia etme. Böyle bir tevhidden eline bir şey geçmez. İnsanların Teveccühünü bekleyen bir kalpten eline bir şey geçmez.